Elhamdülillahi Rabbil Alameen Ve salatu ve salamu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Eşhedü an la ilaha illa Allah vahdahu la şerike la Hüvala ovelu ve alakhiru ve alzahiru ve albاطin Ve huva şeyin an abduhu ve خير نبي أرسله الله للناس كافة بشيرا ونذيرا تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بولاء وإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل الأقدة من لساني يفقه قولي ربنا اغفر لي ولوالدي وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Aziz ve muhterem Müslümanlar Hakikaten Niyetimde bir konu vardı Sorularla ilgili Kimde sorulur? Nasıl soru sorulur? Hem soru soranın adabı Hem cevap verenin adabını Konuşmak isterdim Ama bir arkadaş yolda gelirken La ilahe illallah'ın anlamını ricadan bulundu ve Allah'ın izniyle birkaç dakikanızı bu konuya ayıracağız. Bunu bilmek tabii ki her müslümanın ve her insanın hakkıdır. Çünkü la ilahe illallah demekle yetinmiyor. Ben buna giriş yapmadan önce bir Ebu Cehil Cehaletin babasının bir sözünü söyleyeyim. Ondan sonra la ilahe illallah'ın rükünlerini, şartlarını ve ne gerektiriyorsa onu açıklayayım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün amcasının evindeyken o da Ebu Talib'in evindeyken Ebu Cehel onlar da oradaydı. Tabii ki onlar Ebu Talib'te ona istiyorlar ki işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim kelimeleri bizim içimize fesk, bilmem ne onların diriklerine koymuş ayrılık sabi ediyordular bilmem ne ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme işte amcasını da diyor oğlum diyor, sen ne yapıyorsun? O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kelime dedi. Dedi ey amcam üridu minum kelimeten yani onlarda bir kelime istiyorum söylesinler Araplar hepsi onlara itaatte bulunur. Ve bütün milletler de onlara hizmeti bir şekilde oluyorlar. Kureyşlere. O zaman Ebu Cehel ne dedi? Dedi, ya abni am kul aşır. Yani bir kelime değil. On kelime söyle. O zaman söyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah deyince deyince sen yine dedi onu mu istiyorsun bizde? Çünkü bu kafir La ilahe illallah'ın anlamını gerçekten biliyordu. Ne ifade ediyor ve ne gerektiriyor ve onu söyleyen de üzerine ne farz olduğunu iyice biliyordu. Maalesef günümüzde insanlar bu kelimeyi söylüyor ve her kimin ağzında sen musulman mısın deyince elhamdülillah da öyle yumuşak bir şeyle de söylüyor. Ama bunun ne anlam ifade ettiğini de bilemiyor. kelime La ilahe illallah'ın ilk başta iki tane rükünü vardır. Üç tane de şartı vardır. Üç şey de gerektiriyor. Birincisi rükünü Arapçada kelime şahadetin yani La İlahe illallah'ın rükunları nefyi ve ispat. Nefi ile ispat. iki tane rükün. Nef'i demek yani La İlahe illallah. La İlahe hayat hiç yeryüzünde değil kainatta ilah, ma'budi bil hak ilah yoktur. Bütün her şeyinde üluhiyeti nef'i ediyorsun inkar ediyorsun. Bu birinci rükün. İkinci rükünde yüce Allah'a ispat edeceksin. Bu bütün kainattaki her şeyde nefi ettiğin, inkar ettiğin uluhiyeti yüce Allah'a nefiden sonra ispat edeceksin. İllallah. Allah'tan başka. Arapçadan gerçekten çok belagatlidir. Yani nefi, herkesten nefi edeceksin. Yüce Allah'a da ispat edeceksin. İşte bu La İlahe İllallah'ın iki rüknüdür. La İlahe İllallah'ın üç tane de şartı vardır. Bu şartlardan birisi eksik olunca kesinlikle imani yerine getirmemişsin ve Allah'a da inanmamışsın. Birinci şartı nutku bil lisan dilinle söylemek. En nutku bil lisan dilinle söylemek. Üzülür müsün? Başkasından mı korkuyorsun? Bilmem ne ne? Utanıyor musun? Günümüzde çok insanlar maalesef dininde Amelinde, ibadetinde, her şeyinde başkasında ne utangaç? Utanıyor sanki. Benim şey olur mu ya? Seni ve onu ve bütün kainati yaratan yüce meula olan Allah'a kelime işihadet getirince dilinle söyleyince neden korkuyorsun? Ve neden utanıyorsun? Utanılacak bir şey mi var? Bunu da bir Müslüman dilinle söylemek, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor. Ennehu la ilahe illallah. Söyleyin dilinle, bilin ilimle. Allahu Teala tektir. İkincisi, ikinci şart, ennutku bil lisan ve tasdiku bil cinan. Kalbinle tasdik etmek. Kalbinle tasdik etmek. İşte burada nütukta kafirler çıkıyor. Dilinle söylemeyenler, müşrikler söylüyor. Burada müşrikler dilinle söylemiyor ya da ortak taşıyarak Allahu u ta Teala'ya la ilahe illallah diyorlar. Hristiyanlar gibi mesela Allah'a şirk taşıyorlar. Hz. İsa'yı ya da Ruh-ül Kudüs'ü, Cibrili, bilmem neyi neyi Allahu Teala Teala'ya ortak taşıyor. Böyle laflarla işte Allah'a onlar üçü dedikten sonra var olur mu öyle bir şey? Üç tane ondan sonra bir ilah olur mu? Olmaz. İşte dilinle tek başına söyleyeceksin. Allah'a dilinle o nefyi ispat olarak kelime-i şehadeti yere getireceksin. Kalbinle de bunu bilin yani. Gerçekten de münafıklar hemen çıkıyor. Münafıklar çıkıyor. Ve dilinle bunu da benim dilinle söylemeyen, bazı dilinle söylemeyen kalbinle Allah'a inanıyordu. Hatta Firavun. Firavun ne diyordu? Allahu Teala Neml suresinde ne diyor? "Vecahadu biha ve istayqanatha enfusuhum zulmen Onlar diyor. Açıkta Allahu Teala'yı inkar ediyorlar ama kalbinle yakinen biliyordular ki Allah'tan başka kimse ilah yok. Bunu Allah ve Teala kimin için söylüyor? İlhiyeti iddia eden Firavun için söylüyor. Vajehi du biri yor inkar ettiler. Ama usteykaneti anfusa maalekül masum. Usteykaneti anfusa um zulmen ve ölüya. Yani kibirle, gururla inkar ettiler. Yoksa yakinen biliyorlular ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Kad dedikleri zaman münafıklar çıkıyor. Münafıklar gelip Peygamber Efendimiz'e hatta e, Öbey ibn Selul, Abdullah bin Selul münafıkların başı her cumada kalkıp Peygamber Efendimiz'in elini tutuyordu ya da çünkü o, o hazreçlerin büyüdü ya. Hatta krallığı iddia ediyordu. Bu işte diyor sizin peygamberinizdir. Cuma'dan sonra ona yardım edin. Ona iman getirin. Ama kendisi de neydi? Munafiktir. kalbi Ve ne, ne yaptı hatta? Ühüd savaşında 300 kişi, 400 sahabeyi, çoğu da yani imanlı sahabelerdi. Onlar onunla geri döndü. Onlar ne yaptılar? Geri döndüler. Munafiktir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun namazına giderken Hazreti Ömer onu çekti gitmeye Resulullah o başıydı ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun oğlu için Abdullah sahab ve hem de kendisi de Uhud Savaşı'nda yaralıydı onun için gitti ve onda cübesini istedi Peygamber Efendimiz cübesini de verdi ve ondan sonra Allahu Teala Tevbe suresi nazil etti dedi sawaun aleyhim estagfart lehum em lem تستغفر lem yenğfir Allah onlara istiğfar etsen, tevbe etsen, edemezsen bunu Allah kime söylüyor? Peygamber Allah'ı aleyhi ve sellem. Etsen etmesen Allah onları affetmez. İşte bunlar dilinle söylüyordu. Hatta savaşlara çıkıyordu. Ben Umus Erk Savaşı'nda çıktılar. Yolda annemize iftira attılar. Hatta Nur Suresi'ne hazır oldu. Bu adamlar münafıktı. Bunlar dilinle açıkta söylüyordu. Ama kalpleriyle Kalpleriyle yapmıyordu. Kalpleriyle tasdik edemiyordular. İşte imanın şartı birincisi, nutku billisan dilinle söylemek, kalbinle tasdik etmek, üçüncüsü el amelu bil cevarih bedeninle amel yapmak. Allah'a inanıyorum. Allah vardır, tektir, birdir, ortağı beşer iki yoktur. Ama namaz kılmıyorum. Rüşvet tutmuyorum. Zekat vermiyorum. Yahu diyor kalbim kalbim. Senin kalbin eğer doğruysa Allah'ın dediğini yapardın. Namaz kılardın namaz. roş tartardın. Zekat verirdin. Doğru olurdun. Allah'ın bütün dediklerini yerine getirirdin. Demek ki senin dediğin yalandır. Kalbinde de bir şey yok. Katte varsa Hatta varsaydı, kalkıp namaz kılardın. Ezan okuyor diyor, hayalassalaa, hayalassalaa, namaza, namaza. Adamın hiç ömründe değil. Sanki ne ses ona gelmiş, ne düğmüş. Hayalel felah, felaha, felaha, hiç ömründe değil. arkadaş sen, kocadır, cami cumadır. Ya git ya, ne cuması? İşim var. İşim var. O işinle beraber yarın yolcu ol bakalım seni göreceğiz. İşin senin namaza ondan sonra da diyor amel yok. Ben Müslümanım. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i dikkat edin. Nerede müminleri zikrettiyse ya yellezine amenu dedi ondan sonra hemen otomatiken ellezine amenu ve amilussalihat. Ne diyor Allahu Teala? Velasr inel insane lefi husr. Bütün insanlar zararlardı. Kimler hariç illellezine amenu iman getirenler. Ve hemen ne diyor? Salih ha. amel salihat. Amel-i salih yapan. Tabii ki burada bazı alimler amel-i salih koymuyor ama maalesef bu da çok tehlikeli bir şeydir. Amel-i salih muhakkak ki imanın kelime-i şehadetin şartındadır. Amel-i salih siz La ilahe illallah, Allah'a iman etmeyin şartı yerine gelmeyecektir. Nasıl İslam'ın beş rüknüysa, kelime-i şehadetin de o şartından biri ameli salihtır. Ameli salihsiz olamaz. El-lezîne âmenu ve amilu s Lehum cennâtul firdevusin <gülüyor> uzûlâd. Bunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in, Hemen hemen baştan sonuna kadar imanla zikretmiştir. Demek ki imanla amel-i salih muteradiftir. Birbirinden ayrılmaz. İman amelsiz olmaz. Eğer ki öyle bir iman senden olsa ki senin namaza götürmezse, seni münkerden koymaz. Ve hatta Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de namaz için ne diyor? salate الصَّلَاةِ anil عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz insanı Fuhuş ve münkerlerden uzaklaştırır. Uzaklaştırır. E bu namaz ki sen ameli salihdir, Sen yapmazsan bu iman nasıl ki seni fahişeden eden uzaklaştırır. Demek ki imanın o zaman eksiktir. Amelsiz iman olmaz. Bunu bilin. Hiçbir zaman imanı olan ameli salih de inşallah onun nesibidir. Onun için peygamber Efendimiz'in sahabeleri ne diyordular? Birbirinle konuşunca camilerde diyor ta'alunezdadu imanan. Gelin bakalım imanlarımızı fazlalaştıralım. Kur'an okuyalım. Hadis, ibadet yapalım ki imanımız fazlalaşsın. İşte iman odur. La ilahe illallahın Bu şey gerekiyor. Bu üç şeyden birisi eksik olursa yine Allah'a gerçekten La İlahe illallah da iman getirmemiz. Bu şeylerin başı, Yüce Allah'ın bütün peygamberleri ve kulları ve insan cinleri bunun için yarattığı bir gerekçedir. Ucu budur. Allah'ın uluhiyetine, rübubiyetine ve esma ve sıfatlarına inanmak. Bu şey gerekiyor. Bir, Allah'ın uluhiyetine, 2 Allah'ın rububiyeti. 3 Allah'ın esma ve sıfatı. Bu şey gerekiyor. Bunların başı da başı da nedir? Allah'ın ulûhiyetine. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? "Ve ma halaqtul cinne ve'l illa li Ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu en yut'imun. İnne Allah'a huve'r <gülüyor> razzaquzül kuvvetil metin." İns ve cinleri bir tek bana ibadet etsinler diye yarattım. Beni ilah olarak kabul etsinler diye yarattım. Tabii ki burada bir noktaya vurgu yapmak lazım. Bazı cahiller, bazı delalettekiler, bazı ehli sünne ve'l cemaat peygamber efendimizin yolundan saptıranlar Kalkıp diyorlar ki Yüce Allah'a kainati insi ve cinni peygamber efendimizin için yaratmıştır. Ve oradan mevzu olan, yalan olan bir sözde hatta öyle hayrete giriyorum ben bu ülkede. Yani nasıl hayrete giriyorum? Bir cahil Fatiha okumayı bilmiyor ama leulâke leulâke lemme halaktul eflakeyi ezberlemiş. Hayret bir şey. Yani bu gerçekten ameli şeytan olduğu için şeytan öğretmiş. Herkesin diline de sokmuş. Adam Fatiha'yı okutturursun, Fatiha'yı bilmiyor. Ettehiyat'ı okutturursun, bilmiyor. Ama <gülüyor> süper. Öyle bir şey mi olur hoca diyor. Öyle bir şey olmaz. Arkadaşım sen bunu nerede getirdin? Söylesene. Bu hadistir diyor. Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e böyle söylemiş. Sen olmasaydın, hiçbir şey yaratamaz. Nerede getirdin? Bilmez. Ama diyor herkes söylüyor, öyledir. allah Teala bilmem haşa ve peygamber efendimizin ismi Adem böyle bir şeyler var ki yani insanın dili gezmiyor ki nütkede. Bu kadar hurafeler, bu kadar bu şartlara, bu uluhiyete, bu Kur'an-ı Kerim'in ayetine aykırı olan, insanın yaratılış amacına aykırı olan, yani yaratılış allah Teala diyor, Kur'an-ı Kerim söylüyor, Peygamber Efendimiz söylüyor, bu insanlar hele de Müslümanım diyerek işte bu hurafeleri de yayılıyorlar. Peki sen bunu Kur'an-ı Kerim'in tam tersi olduğunu burada ortada mı? Ortada değil mi? Ben sizde soruyorum. Allah diyor ki ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yaratmışım. Sen de diyorsun hayır. Öyle değil. Allah peygamber efendimizin için yaratmış. Peki bu doğru mudur? Olacak şey midir? İşte üluhiyete. Yüce Allah her peygamberde bahsederken Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeyi atıyor. <Sessizlik> Onlar hiçbir şey emredildiyle sadece ve sadece Allah'a ibadet etsinler diye. لِعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلَص۪ين خَالِص مُخْلَص خَالِصْ مُخْلَصْ ne demek? Yani şaibetsiz, şirksiz hiçbir şey. Biz musulmanlar olarak günde beş vakit namaz on yedir farz kılmıyoruz mu? Bu her bir farzın içinde Fatiha namazın rüknü mudur, rüknü değil midir? Rüknüdür. Ve bu sözü Allah'a veriyoruz. Nedir biliyor musunuz? اِيَّا كَنَعَ İyake, Arapçada çok belagatli bir sözdür. İyake mefuldür. Fiilin üzerine, fiilden önce zikir edince kasr ifade ediyor. Kasr demek, yani sadece ve sadece sana ibadet ediyorum. Ya Rabbim sana söz veriyorum, bir tek sana ibadet ediyorum. İyake abi? Ve iyâken sadece ve sadece senden yardım isteane tevekkülü istiyor. Bu sözü verdikten sonra hele camideyiz ya falan beni kurtar. Ya falan beni imanda etme. Ya benim hevarıma gel bilmem ne ne. Yani onların dedikleri işte sözü ettiğimiz şey öluhiyet budur uluhiyet Allahu Teala peygamberleri sadece ve sadece uluhiyete yani has Allah'a ibadet etsinler diye göndermiştir. Uluhiyet amaçlıdır. Yoksa rububiyet bazı ehli bid'ul ve hurafâtların dediği gibi amaç yaratılıştan rububiyet ise Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bunu söylüyor. Ne diyor? "Ve Men eğer ki sen onlarda sorsan kim yerleri gökleri yarattı hiç kimse inkar edemez ne diyorlar Allah Allah hatta hatta size bizim bu asrımızda bu gagari'nin şeyde inirken daha komünizmdi diyordu sordular dediler sen ne gördün diyor ben Allah'ı gördüm yani Allah'ın mucizeleri gördüm e komünizm inkar ediyor ya Allah'ı Ulan diyor o zaman sus sakın hakim te söyleme. İlk e, şey gönderince yani yeri dışına. Ay değil, aya kimse gitmemişti. O yalan Amerika söylüyor, o da yalan. Gitseydiler niye o zaman bugüne kadar gitmiyorlar? Burada bu gerçekler vardır. Neyse oyunun yeri de değildir konuşalım. Bu şu andaki uzaya gönderiyorlar ya bu uydu, uydu şeyi, aracı bunlar. Yani onlar da bir iki yüz kilometre sadece yerden uzaklaşıyor. İki yüz kilometre deyince yani buradan eski e, fazla değil. Ay dedikleri zaman ay nerededir? Ay kırk dokuz bin yüz kırk dokuz bin de yerler uzaklaştır. Bunların işte bir komünizm ülkesinde bile kimse Allahu Teala'yı inkar edemez. Firavun'un gibi dilleriyle inkar etseler bile ama kalpleri hepsi allah Teala'nın birliğine ve varana hiç kimse inkar edemez. Bu rububiyet diyenler işte bu kesimlerdendir. allah Teala bütün peygamberleri, Hud suresini okuyun. Bir de El-Araf suresini okun. Şuara suresini okun. Yüce Allah peygamberlere zikrederken, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِ illa عَلَى اللّٰهِ Yani diyor Allah'a ibadet edin. Ben size bir para da, bir pul da, bir yardım da istemiyorum. Amacımız sadece Allah'a ibadet etsinler. Bütün peygamberlerin görevi budur. Yüce Allah'a tek ibadet etsinler. Ve onun için yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de size biraz önce okudum ayette, ama ma umiru, yani bu da burada da bu nefi ispatır, vama ma umiru, hiçbir şey emir etmediler. Sadece ve sadece halis, muhlis Allah'a ibadet etsinler diye emir etmiştik. Ondan sonra namaz kılın, zekat verin. Ama bu insanlar amaç neye çeviriyorlar? Rububiyet'e. Rububiyet de size dediğim gibi hiç kimse inkar etmiyor ki. Rububiyet gaye yani kainatı yaratan tek kimdir? Rabbil alemindir. Lehu'l halku vel emir. Ona mehlukatın yaratılışı ona emirdir. Onun için bakın yüce Allah'ı tanımak ona doğru ibadet etmek gerekir. Üluhiyetini bir tek insan düşünse niçin Allah seni yarattı? Allah'a tek ibadet etmek için. Niçin Allah kulları, insanları ve cinleri yarattı? Allah'a ibadet etmek için. Peygamberleri niye yolladı? Buradan hemen ortaya çıkıyor. Doğru Allah'a ibadet etmek için. Yani nasıl Allah istiyorsa o şekilde Allah'a ibadet etsinler. Peygamberlerin görevi sadece budur. Yani herkes kafasına göre ibadet etmeyecek. Kafasına göre mi ibadet edeceksin? Olmaz. Allah-u Teala peygamber, onun için peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor sellu kemara usalli. Namaz kılın. Bana bakın ben nasıl namaz kılıyorsam size o şekilde namaz kılın. Ben nasıl hac yapıyorsam size o şekilde hac yapın. Yani idafe midafe yok ve onun için peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Men amele amelen leyse aleyhi ameluna fehuva reddi. Her kim ki bir ibadet ya da bir amel yapsa biz de yapmamışsak o onun üzerine nedir? Merdüttür, reddittir. Geri çevrilir, kabul edilmez. Kabul edilmez. İşte Allahu Teala'nın peygamberlerin gönderdiğinin amacı bir tek Allah'a ibadet etmektir. Ama maalesef size de dediğim gibi adam ezan okunur namaz Oroç, zekat, hatta bazı münafıklar, cami kapısındaki münafıklar vardır. Diyor, gidin bunlar bunlar. Ne ki ya? diyor? Bunlar camiye diyor. Hepsi fesat bilmem ne. Bir de ağızları dürmüyor. Cami cemaatlerine ağız şeyiyle hakarete bulunuyorlar. Yobazlar, bilmem ne. Senden bir kalp beger doğruluk varsaydı, sen de o camiye git. Ama sen daha doğru ol. Birisi gittiyse, yapmadıyse Evet, biz biraz önce size dediğim gibi, Öbey Abdullah bin Öbey bin Nüselul de gidiyordu Peygamber Efendimizin şeyi ama Allahu Teala onun her şeyini meydana çıkmıştı. Çıkartmadı mı? Sen olma. Kelime-i şahadetin işte ilk gerekeni uluhiyettir. Uluhiyet amacı da budur. Allahu Teala tek, halis muklas ibadet etmek ve yardım istersen Allah'ta iste. Tevekkül istersen Allah'tan bir sığınağın, yakın yerin olursa Allah'a sığınacaksın. Allah'a sığınacaksın. Kabirlerden başka şeylerden medet bulmak şirktir ve haramdır. Bugün herkes diyor diyor biz gidiyoruz ki orada Araplar diyor peygamber efendimize selam söylüyoruz, demirniyeci, pecez adamlar diyor haram hacı haram kızıyorlar. Ya demirde ne fayda var sana? Demir senin neyine? Yani faydası var bana onu söylesene. Sen o demiri öpsen ne olur? Öpmezsen ne olur? Bir demirin tak bakalım orada ağla oraya secde götür. Ne olacaksın? İşte şirk ortak taşıyacaksın. Bizimkiler de size biraz önce dediğim gibi maalesef Müslümanlar da Hıristiyanlara benzemek için o levlake levlakeyi çıkarttılar bazıları ve bir şeyleri. Bunlar da Hristiyanların dediklerinden inan ki eksik değildir. Onlar nasıl diyorlar? Eb, Ömruhül Kudüs, Üç. yani haşa Hazreti Allah'ın oğlu bilmem ne ne. Bunlar bizimkiler de bunlarla yani aynı amaca hizmet ediyor. Ve bu da bir hadiste yok. Kur'an'a zıt. Hazis-i Resulullah'ın getirdiği bütün doğru yolların tam zıttıdır. Resulullah'ın emrettiğine tam zıttıdır. Niçin? Bakın yani ben size birkaç yır daha göstereyim isterse onların meallarını okun. El-Hakka suresinin son ayetleri. Allah-u Teala ne diyor? وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَو۪يلِ minhu bil yemin. ثُمَّ لَقَعْطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزٍ Şayet Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi yanında bizim emirlere bir ekleme yapsaydı onu can tamarında alıp öldürecektik hiç kimse de onu kurtaramazdı. Bunu Hakka suresinde söylüyor. Ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle söylüyor şu kasas suresinde. اِنَّكَ لَنْ تَهْدِ مَنْ اَحْبَبْتِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِ مَنْ يَشَا Ey peygamberim! istediğini kesinlikle sen hidayete getiremezsin. Ama Allahu Teala istediğini hidayete getiriyor. Burada ne delalet ediyor? Peygamber Efendimiz de bir kuldur. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلٌ O da bir peygamberdir. Ondaki önceki gelen giden peygamberler gibi. Şayet Allah'ın emriyle vefat ederse, ya da şehit düşse, siz geri mi küfre döneceksiniz? Hayır. Hayır. Bunu da Peygamber Efendimiz çok amcası, o kadar Peygamber Efendimiz'e müdafaa etti Ebu Talip. Onun hidayetini seviyordu. Ve şey yapıyordu, Allah da onu, onun için o ayet-i kerimeyini hazır etti Kıses Suresi'nde. Abese Suresini okun. Peygamber Efendimiz müşriklerin başıyla konuşuyor. Ama Abdullah İbnu Ümmü Mektum radıyallahu anh kördür kapıda geliyor. Ya Resulullah, öğret bana, öğrettiği. Bana haber ver, bana öğret. Allahu Teala'nın sahnin üzerine nazil ettiği vahiylerden bana öğret diyor. Ama peygamber Efendimiz bu müşriklerin başıyla meşgul olduğu için onların imanını umduğu için belki imana gelsinler diye ona yüz vermiyor. Allahu Teala hemen Evese ve tevalla ayeti nazir ediyor. Yüzünü çevirdin diyor. Ve her zaman peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn-i Mektumu görünce ne diyordu? Merhaben billezî la meni fîh Rabbi Hoş geldin diyor. Merhaba geldin o kimselere ki yüce Allah onun için beni ikazda bulundu. Görüyor musunuz? Peygamber Efendimiz bütün bunları söylüyor ama bizim insanlar hele de başka şeylerde. İkincisi rububiyet. Rububiyet size söyledim ya, yani hiç kimse gelen ve giden ummetlerde önce sonra bundan dilinle inkar eden Firavun gibi bile buna inanmıştır. Lehu'l-Kelkü ve'l-Emer mehlukatların her şeyin yaratışı kim yaratmış? Allahu Teala. Kimde sorsam bunu inkar edemez. Dolayısıyla bu bazı ehlil beda'u ve hurafaların dedikleri gibi dünya ve kainat rububiyet için değildir. Çünkü rububiyeti kimse de inkar edemez. Peygamberlerin Allah-u Teala gönderdikleri tek hülühiyet amaçlıdır. Üçüncüsü esma ve sıfat. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iki yerde şöyle bölüyordur. Ve lillahi'l esma'ul husna fad'uhu biha ve zeru'l lazina fi yüce Allah'a diyor en güzel isimler vardır. O isimlerle Allahu Teala'ya duadan ve ricadan ve taleplerde bulunun. Yani kendi kafanıza ve ağzınıza ne geldiyse öyle değil. Bazı insanlar var. Kendi kafasına Allahu Teala bir lakap koyar ya da bir isim koyar mı? bu delalettir. Olmaz. Ancak Allahu Teala'nın kendine isim koyduğu ve sıfatlarla Allahu Teala'ya dua da bulunur. Onun için Müslümanların bir iki yerde ikaz ediyorum. Yemin bir yemin yani e, insanlar yemin ediyor Allah'tan başka şeylerle yemin ediyor. Olmaz. Yemin edeceksin tek bir tek Allah'ın isimleriyle yemin edeceksin. En önemlisi de vallahi billahi Bu üç, üç isimle. Ya da Allahu Teala'nın başka isimleriyle. Ama bir de talebi duada bulunmak. Biraz önce söyledik ya. Allah diyor Allahu Teala diyor ki Allah'a güzel isimlerdir. O isimlerle diyor bende talepte bulunun. Sen de git mezar başında mezar beni kurtar. Mezarın neyi var ya? Elinde değnek mi var seni kalkıp Kendi kurtarmış mı? Gördün mü sen? Cennete girdiğini gördün mü? Hatta ondan talebi i duada bulanacaksın. Olmaz böyle bir şey. ya Bir Müslüman böyle hurafelere nasıl uyuyacak? Nasıl? Nasıl? Nasıl gidip hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasına söylüyor, kızına söylüyor, ondan sonra en yakın akrabasına söylüyor. Ne diyor? Ya Fatime La tegule inne Resulallah vallahi inni la enfe'uke ve la innem El-Salihan diyor ben, demek ki peygamber benim babamdır. Deme. Evet. Amel-i salih olmazsan seni kurtaramıyorum. Ey Abbas Hz. Abbas peygamber Efendimiz'in amcasıdır. Evet. Diyor demek ki Resulullah benim yeğenimdir beni kurtaracak. Amelin olmazsa Allah seni kurtaramazsa ben seni kurtaramıyorum. Sefiye onun halasıdır. Yine hakeze Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Ama maalesef bizler hele de gidip Hatta orada Resulullah diyor ben kurtarmıyorum. Sizi biz de gidiyoruz 100, 1400 sene sonra o taşlara, o demirlere bizi kurtar, kurtar, kurtar demir. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olmaz. Başka yerlerde mezar yapıp gidip bizi kurtar, kurtar, kurtar. Böyle olmaz. Bunlar gerçekten insanın amelini yok eder. Ve bu Allahu Teala'nın bize gösterdiği yol Allah'a inanmanın işte gereken üçüncü şey de isim ve sıfatlarıyla Allahu Teala telebi dua bulunmak lazım. O her yerde sizi duyar, her yerde de cevabınızı verer ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle bürüyor: Sizin biriniz diyor Allahu Teala bir telebi dua bulunduysa demesin Allah benim duamı kabul etmediği. Allahu Teala şu şeyle ya aynısını yapıyor, senin duanı aynı şekilde kabul ediyor. Ya da ona göre senin üzerinde musibet olan, sen bilmiyorsun. Biz ne bileceğiz, bizim önümüzde ne var? Bizim başımıza ne musibet, ne belalar gelecek. Biliyoruz mu? Hiç kimse biliyoruz mu? Allah'tan başka kimse bilmiyor. Allah'tan başka kimse bilmiyor. Ve onun için bir duada bulunduysan, belki Allah-u Teala senin o duanın vasıtasıyla, sana gelen bazı belaları musibetleri def etmiş sen farkında değilsin üçüncüsü de belki Allah en güzeli de peygamber efendim diyor odur sana dahil ediyor hani senin sahifi amellerinde yazıp sana haşırda mizani ameliyatlara koyacak bu daha hayırlıdır bu daha hayırlıdır İşte demek ki böyle böyle vallahi be ben adam kalkıyor bazıları maalesef görüyorum Rüyalarla amel yapıyor, ibadet yapıyor. Elinde Kur'an, hadis, din, valla rüyada gördüm bugün böyle yapacağım. Böyle bir şey olur mu ya? Rüya şeytan geldi senin rüyana. Ve nice şeytanlar insanı delalete getiriyor. Sen rüyalarla mı Allah'a ibadet edeceksin? Olmaz böyle bir şey. İşte biz Müslümanlar olarak hatta gördün diyor adam uçuyor. Eğer amel hsalı olmazsa bunu bilelim ki bu yalan söylüyor. İnsanların uçtuğunu gördünüz gözünüzle, o da Müslüman değil, amel-i salih yapmıyorsa onun hiç bir amacı, bir faydası yoktur. O delalettir, o hurafedir. Ona biz inanamıyoruz. Onun için bu Allah-u Teala'nın ibadetinde duaları özellikle dikkat etmemiz lazım. Bu Allah'ın esma ve sıfatlarıyla o güzel dualarla bulunmamız lazımdır. Bizler Yüce Rabbimizi peygamber efendimizin 13 sene Mekke'de hep kelime-i şahadetle meşgul olduğu gibi bizler bunu bilmeliyiz. Bizim yaratılış amacımız bir tek yüce Allah'a ibadet etmektir. Ve bizler günde 17 defa farz namazlarında eğer sünnetleri de eklesek 27 ya da 29 daha nice namazlarda ne kadar fatih okusak o yüce Allah'a verdiğimizin sözü sahip çıkmamamız lazım. Biz bu sözü verirken bu sözü yörüne getirmemiz lazım. Müslüman sözünün sahibidir. vaadin sahibidir. Bu vaadini Allah'a vereceksek Allah'tan başka kimseye ne duada ne ibadette ne yardımda ne her türlü amel-i salihte çağırmamız ya da duada beklememiz olmaması lazımdır. Ve şş, olduğu takdirde maazallah delalette ve delaletin yolu şeytanın bir çukurudur girmiş olmuşuz maazallah. Onun için Yüce Allah bizleri ve bütün Müslümanları kelime-i ve Peygamber Efendimizin getirdiği o nur, amel salih, hak yolu bize öğretmeyi, öğrenmeyi, bilmeyi ve o yolunda takip etmeyi, devam etmeyi nasibi müyesser eylesin. Allahu Teala bizleri hakiki Kur'an ve sünnetin tabi olan meşer maşer gününde de peygamber Efendimizin havuzunda ve onun elinde o kefser suyunda içirmeyi nasibi müyesser eylesin. Allahu u Teala sizin geldiğinizde sizi inşaallah mizani hasetlerin hasenatlarınızda yazmayı ve bütün Müslümanların gelmiş ve geçmiş bütün müminleri de bu sevaptan mahrum etmemek dileğiyle yüce Allah'tan niyaz ederiz. Allahu Teala hepinizde razı olsun.